el dima 99. bölüm bidat ve nefse uymaktan uzak durmak Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur Dinde sonradan çıkarılan işlerden, uydurulan bit'atlardan uzak durun. Zira uydurulan her yenilik bit'at ve her bit'at sapıklıktır. Her sapıklık da cehennemdedir. Hz. Ayşe radiyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle rivayet eder. Kim bu işimizde, dinimizde olmayan yeni bir şey uydurursa,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 Allah-u Teala Celle Celaluhu bit'atını terk edinceye kadar bit'at sahibinin tövbesini kabul etmez. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allahu Teala Celle Celaluhu bit'at sahibinin namazını, haccını, umresini, cihadını, herhangi bir tasarrufunu ve tövbesini kabul etmez. Bunlar tereyağından kılın çıkması gibi İslam'dan çıkarlar.